129 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Halit bin Velidi Necran'a göndermesi. Evet, Hazreti Peygamber Halit bin Velidi Necran'da bulunan Beni Haris bin Kab kabilesine gönderdi. Savaştan önce onları üç gün İslam'a davet etmesini emretti ve eğer icabet ederlerse onları kabul et, aksi takdirde onlarla savaş dedi. Halit oraya vardı. Süvarilerini her tarafa saldı. Onlar insanları İslam'a davet ediyor ve şöyle diyorlardı: "Ey insanlar, Müslüman olunuz, kurtulunuz." böyle öylece halk müslüman olup İslam'a girdi. Halit onların arasında kaldı. Peygamberin eğer müslüman olur, savaşmazlarsa onlara Allah'ın kitabını, İslam'ı ve peygamberin sünnetini öğret, emrini yerine getirdi. Sonra Halit bin Velid Hazreti Peygambere şu mektubu yazdı.